kendi kendimize tuzaklar icat etmeyelim bu çocuk illa hafız olacak deyip yarışma Allah'ın rahmetiyle bu illa alim olacak deme mümin olacak muvahhid olacak şirkten uzak duracak yeni şekillendirilmiş putlardan izimlerden sistemlerden uzak bir mümin olarak yaşayacak de çocuk Allah'ın muvahhid mümin bir kulu olarak kalsın yeter diretme direttiğin zaman çocuğu kaybedeceksin çocuğu kaybedince moralin gidecek moralin gidince her an yatağa düşmeye hazır olsan şeytan senin moralsiz bir dakikanı bekliyor o bir dakikada seni maddi veya manevi bir şekilde intihar ettirecek peki gevşek mi davranacağım hayır gevşek davranmayacağım, gerçekçi davranacağım, seddidû ve bu, dengeli yaşayacağım, çocuğumu ehli Kur'an yapamadım, iyi, ilmuhal hal bilen biri yaparım, Allah da görür ki, ben Kur'an'a feda ettim, kaderinde yokmuş çocuğun, fıkıh öğrendi çocuk, yani bunun yağını dengeleyemedim, ununu dengeleyeceğim helva yaparken, seddidû ve bu, dengeli olun, Birbiriyle tok, yamalayarak yapın bu işi.